rahim innal hamdulillah nahmeduhu min anfusina min a'malina men fala alla illallah la anna abduhu amma Herkese hayırlı akşamlar. Malumunuz stresli bir akşam olduğu için cemaat bu kadar. Normalde doluyordu biliyorsunuz. Bu akşam bayağı bir insanlar streste. Tabii biz oy verme meselesine biraz farklı yaklaştığımız için meseleyi sadece İslam'ın maslahatı çerçevesinde yaklaşıyoruz. Ee, yani şer'i kurallar çerçevesinde oyu itikadi olarak benimsemeyip bunun iştihadi bir mesele olup maslahat gereği Müslümanların faydasına olacağından dolayı demokrasi denilen sistemi sistem ile hiçbir alakamız olmadı. Çünkü biz kendi hayatımıza Allah'ın kural ve kanunlarını yerleştirmeye çalışan insanlarız Allah'ın indirdiğinin dışında başka kural ve kanunların hayatımıza geçiremeyeceğimizi herkes biliyor dolayısıyla biz buna bu ülkede rahat davet yapalım dinimizi rahat yaşayalım kadınlarımızın başörtülerine el uzatılmasın erkeklerimiz dinlerini daha rahat yaşasınlar İstedikleri gibi ibadetlerini yapabilsin. Bu mantıkla oy veren insanlarız. İçimizde arkadaşlarımız, oy verenler de buna göre veriyor. Tabii dersimiz tekfirle alakalı ve tekfirin de cehaletin ile alakalı yönü. Bu tekfir meselesi öyle bir bela ki bunu haricilerin sıfatlarını anlatırken verdik. İşte oy vermeyen Müslümanların da bu tekfirciliğinden kaynaklanan bazı sıkıntılarından dolayı oy vermedikleri ve o tekfirciliğin de bir alameti olduğunu beyan ettik daha önce. Onların bu tekfirciliği öyle bir hal almış ki yani sadece Allah'ın indirdiği meselesine kitlendikleri için Müslümanlara zarar veren, daha çok Müslümanların zararına olan davranışlarda bulunduklarını farkında değiller. Hep hamasi sözler ne gündeme gelmektedirler. Hatta bakın e, bu akşam bir arkadaşım bana mesaj atmış. Diyor ki seçim sonucunu açıklıyorum diyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir deyip tağut sistem olan demokrasiyi reddedip oy kullanmayanlar kazandı. Ne mutlu umuttakilere. Yani adamın anlayışı bu. Bu meselelere de bakışı bu. Bunu Bursa'da herkesin bildiği meşhur bir kitapçı, Lokman ama hikmeti olmayan bir arkadaşımız maalesef böyle bir mesaj gönderebiliyor. Ne maslahattan haberi var ne de yani Müslümanların faydasına olabilecek şeyleri ölçüp biçebiliyor. Dolayısıyla bu tekfircilik öyle bir hastalık ki yani insanları götürdüğü yer bilmiyor ki onlar daha sonra ne kadar zulüm çekecekler, ne kadar başlarına geldiklerinde aynı Suriye'deki gibi bir Nusayri yönetimi Beşik'teki bir Müslüman, Sünni çocuğu öldürecek kadar gattar olduklarının farkında değiller. Yani birçok çekilmiş görüntüler var. Bakın bunları tek tek televizyonlarda vermişler. Dışarıdaki insanın normal bırakın hani böyle hani derler ya tam böyle insan tesettürünü siyah olarak giyer, yüzünü kapatır falan. Bırak konulu normal tesettürü bile kaldırmayacak zihniyette bir insan topluluğu var karşımızda. Bunlar öyle bir insan topluluğu ki başımıza geldiklerinde Allah muhafaza, inanın rahat uyku uyuyamazsınız. Ki bunun örnekleri var eski hocalarımıza burada sorun Bilgin abiye, Zübeyir abiye yani geceleri yataklarında bile acaba mı falan diye bizi böyle Götürecekler diye insanlar tedirginlik içerisinde yattıklarını söylüyorlar. Şu an öyle bir rahat bir haldeyiz ki insanlar dinlerini rahatlıkla, rahat ve güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Bunlar bu masraati görmedikleri için meseleye hep böyle taahhütü sistem, demokrasiyi desteklemek babında bakıyorlar. Bu çok yanlış bir bakış açısı ve bu da tekfircilik, tekfirci zihniyetlerinden kaynaklanan bir durum. Şimdi bu girişten önce sonra konumuza tekrar dönelim. Cehaletin ile alakalı biz iki ders yaptık. Bunu toparlayalım. İlk önce ayetleri getirdik. Allah Azze ve Celle'nin bir kulunun cehaleten yaptığı hata, şirk, küfür gibi hatalarda mazeret sahibi olacağına dair ayetleri zikrettik. Daha sonra hadisler bölümüne geçtik. Ayetler bir ders tuttu, hadisler de bir ders Tuttu. Bugün bir hadis tabuna ekleyip ilim ehlinin bu konudaki görüşlerini nakleteceğiz. Ders yine her zamanki gibi nakilleri zikretmekle yetinilerek geçecek. Aralarda e, açıklamalar güzel açıklamalar yapabilirsek yapacağız. Bu konu otursun daha yani e, bizde itikat olarak bu konu e, otursun diye. Belki bundan sonra bir ya da iki ders daha yapabiliriz bu konuda şüphelere red diyebabunda çünkü bu konuda bu konu tartışılmış bir konu birbirleriyle insanların münazar ettiği bir konu ama gün gibi açık olan bir konu özellikle ayet vadisleri okuyan insanların fık edebileceği bir konu ki im metlinin burada şerhleri gelince anlayacaksınız. baktığımız zaman bu konu hakkında alimlerin anlayışına Cehaletin özür olduğu meselesi icma edilen meselelerden olduğu çok açıktır. Çünkü kitap sünnet zaten buna delalet ediyor. Cehaletin neden buna biz böyle diyoruz? Çünkü cehaletin mazeretliliği meselesinde bazı ilim evli şöyle ayırıyor. Diyor ki akide meselelerinde mazeret değildir ama ameli meselelerde mazerettir ya da asli meselelerde mazeret değildir. Furu tari daha önemsiz meselelerde mazerettir. Ya da çok zahiri olan meseleler vardır. Herkes bunu bilir. İslam'ın 5 şartı şu gibi. Ama hafi dediğimiz gizli meseleler vardır. Bunlarda mazeret değildir. Bunlarda mazerettir. A açık meselelerde değildir gibi. Konuşmuşlar, tartışmışlar. Baktığınız zaman bu görüşlerin hepsine, inanın bakın bu görüşlerin hepsinin dayandığı tek yer, bundan 150 sene önceki Necitli alimlerin sözü. Yani Necid ulamasından olan insanların alimlerin sözü. Ha, Necid ulamasına baktığınız zaman orada en meşhur olarak bilinen, bizim de e, ismini zikrettiğimiz devamlı kitaplarının üç asasını falan okuduğumuz, şu Kesmiş Şubat kitabı tevhidini okuduğumuz İmam Abdullah eb Temim'i Tam aksi görüşünde cehaletin mazeret olduğuna dair ve bunlar hem de alim olanların bile tekfir etmemiş. Ama Necid'den öyle ilim ehli var ki bu konuda e, ne yapıyorlar? Cehalet mazeret değildir akide konularında diye söyleyebiliyorlar. Bunların selefe dayanan, seleften getirecekleri bir tane sözleri yok. Ve selef, kendi selefleri yok. Yani nakledebilecekleri hicri ilk üç asırdan dayandırdıkları bir sahabe ne sahabe ne tabi ne tebe-i anlayışı var. Yani bu e, görüşün getirdikleri delil sadece 150 sene önce yaşanmış Necit alimlerin sözlerinden başka hiçbir şey değil. O zaman mesele gün gibi açık derken bunu kastettim. Mesele gerçekten gün gibi açık. Delillere baktığın zaman zaten kitap ve sünneti sünnete ihtilaf anında dönmeyi bilebilen, becerebilen İki arada bir derede böyle yalpalamayan insan meseleyi güneş gibi görür. Bakın cehaletin özür olduğu meselesi... sonraki ...olmadığı meselesi sonraki ilim ehlinin görüşü dedik. Bu görüşün seleften gelen ne bir delili ne bir desteği vardır. Cehaletin özür olduğuna dair eski ve yeni birçok alimin sözleri bulunmaktadır. En yakın bunları nerede bulabiliriz? Hemen bakarız ki zaten Türkçe'ye de çevrilen... Benim zikrettiğim hadisler var ya bu Buhari'de, Müslim'de gelenlerin şerhlerine baksanız acaba bu konuda işte şartlar bakın burada işe yarıyor. Normalde yani e, hadisleri şartsız okuduğunuz zaman hiçbir sıkıntı yok. Yüzde beşlik bir hataya düşersin, onda da ilim ehline sorarsın şerhlerine bakarsın. Ama şerhlerine baktığınız zaman burada ihtilaflı konuda döner bakarsın çok net burada bütün şerhlerde İl-i bu konuda tek fikir hem fikir olduklarına delalet ediyor. Süfyan bin Uyeyne Rahim Allah'ın kendisine bakın irca meselesi. itikadi bir konu. Mürciyelik yani ameli imandan görmeme meselesi. Bu konu hakkında soru soruluyor. Diyor ki onlar iman sözdür diyorlar diyor. Biz ise iman söz ve ameldir diyoruz. Mürciye Farzların terkinde kalbiyle ısrar ederek Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eden kimseye cennetin vazip olduğunu söyler ve farzları terk etmeyi haramları işlemek seviyesinde bir günah olarak isimlendirirler. Yani farzları terk et bildiğin haramı işlemek gibidir. Halbuki ikisi aynı seviyede değildir. Helal olduğuna inanmaksızın bir haram işlemek günahtır, masiyettir. Cehalet ve mazeret olmaksızın farzları bile bile terk etmek ise küfürdür. Barık'ın burada kayde, kay, kayıt ne? Cehalet ve mazeret olmaksızın. Demek ki insanın cehaleti mazereti olduğunda bu tam tersi oluyor. Bu Sufyan bin Uyayna'dan gelen nakil ki hicri ilk üç asırın alimlerindendir bu. Beyha ki bize naklediyor İmam Şafi'den. <gülüyor> Sünenül Kübra'sında sahih bir senetle Şafir Rahim Allah'ın şöyle dediğini kitap veya sünnet mevcut ise bunları işiten birinin özrü geçerli değildir. Eğer ulaştıysa o kişi sadece bu ikisine ittiba etmelidir. Durum böyle değilse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının veya onlardan birinin kavillerine bakarız. Burada işitme tabi kitap ve sünnet mevcutsa bunları işiten hemen bunu böyle <gülüyor> Salt işitme gibi anlamayın, işitti bitti anlamadı falan gibi anlamayın çünkü İmam Şafii'nin başka sözleri de var ve ilim ehlinin de başka sözleri var. Burada kelimeler mutlak geliyor. Yine İmam Şafii'den başka bir nakilde bakın Allah'ın isim ve sıfatları var. Allah Azze ve Celle'nin bu isim ve sıfatları bir insana ispat edildikten sonra hiçbir kimse bu isim ve sıfatların reddine gidemez. Her kim ki bu isim ve sıfatlar ispat edildikten sonra delile muhalefet ederse o kafirdir. Bakın cümle mutlak. Hüccet ikame edilmeden önce ise cahillikle mazurdur. Hüccet ikame yani deliller sunulup bunlar deliller açıkça beyan edilme, edilmeden önce bu cahillikle mazurdur. Zira isim ve sıfatlar hakkında ilim Akılla, görüşle ve düşünmekle tahsil edilmez. Çünkü bu sıfatlar delil ile ispat edilir ve nefh edilir. Bakın isim ve sıfat meselesi akidevi konulardandır ve asli konulardandır. İbni Kayyüm İbn el-Cezvi'ye Cuyuşul İslamiye'de bu, e, İmam Şafii'nin bu sözünü daha geniş olarak bakın şöyle alıyor. Lafızlarda biraz daha ziyadelik olduğu için. Burada tekrar naklediyoruz. Yüce Allah'ın kitabında zikredilen, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine haber verdiği bir takım isim ve sıfatları vardır. Allah'ın yarattıklarından bu isim ve sıfatları kendisine ispat edildikten sonra, Allah'ın yarattıklarına, yarattığı kullara, bu isim ve sıfatları ispat edildikten sonra, hiç kimse onların reddine gidemez. Çünkü Kur'an bunlarla indirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden de ondan adaletli raviler tarafından sahih olarak gelmiştir bize bu isim ve sıfatlar. Her kim bu isim ve sıfatlar ispat edildikten sonra delile muhalefet eder işte o zaman o kafirdir. Bakın bu şu cümleyi alt tam tefrikilerin işine yarar. Çünkü onlar mutlak sözleri muayyen'e indirgemeyi hemen becerebiliyorlar. Lakin devamında diyor ki İmam Şafii hüccet ikame edilmeden önce cahillikle mazurdur. Zira isim ve sıfatlar hakkında ilim akılla bilinmez, görüşle ve kalple ve düşünmekle de bilinmez. Kendisine haber ve bilgi ulaşmadan hiç kimseyi cehaleti sebebiyle biz tekfir edemeyiz diyor. Çok beli ve çok açık. Gördüğünüz gibi bunlar Hicri ilk üçü sar alimleri. <gülüyor> ...Ahmet bin Ambel hakkında bakın İbn-i Teymiye şöyle diyor. İmam Ahmet Cehmiye'nin ileri gelenlerini tekfir etmedi. Cehmiye'nin normallerini de değil bakın ha avamı da değil ileri gelenleri. Bunlar alim olanları yani demek. Kendisi Cehmiye olduğunu söyleyen hiç kimseyi de tekfir etmedi. Cehmilik sapık bir fırkadır ki itikadi fırkalardan biridir. İlk çıkan sapık fırkalardan biridir. Bunların birçok görüşleri var. En basiti bildiğiniz Allah Azze ve Celle'nin her yerde olduğunun söyleyen ve tasavvufun temellerinin çıktığı bir fırkadır bu. Bazı bidatlarında cehmilere uyan hiçbir kimseyi tekfir etmedi. Bakın o avamı da tekfir etmiyor. Cehmilere uyanları, tabi olanları. Hatta kendi görüşlerinin propagandasını yapan... İnsanlara sıkıntı veren ve kendileriyle aynı görüşte olmayanları ağır cezalarla cezalandıran cehmilerin arkasında namazı da kıldı diyor. Onları ve benzerlerini tekfir etmedi. Aksine onların mümin olduklarına ve imametleri yani yönetimlerinin meşru olduğuna inandı ve onlar için dua etti. Neden? Çünkü onlara hücret ikamesini ulaştırıp da ulaştırmamak arasındaki farkı çok iyi biliyordu. Ve hüccetin ikamesi öyle basit bir iş değil. Bu insanlar sapık görüşte olabilirdi ama sonuçta İslam'ın bünyesi içerisinde kendilerine hüccet ulaştırılmamış insanlar ne kadar ulaşıp ne kadar ulaş, ulaşmadığı muallak olan insanlar. Kıble ehli olan insanlar ve halife de var bunların içerisinde. Arkalarında namaz kılıyor. İbni Hazm'ın El Fisal'de bakın şöyle diyor. Evet Sahih ve doğru olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Emri kendisine ulaşmadıkça Hiç kimsenin tekfir edilmemesidir İbn-i Hazm Her kim ki bu emir ulaşır da iman etmezse o kafirdir. Eğer Nebi'nin emrine iman eder sonra inançta ve fetvada Allah'ın itikad edilmesini dilediği şeylere itikad eder veya Allah'ın amel edilmesini dilediği şeylerle de amel ederse ve bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden kendisine inandığı ve söylediği veya amel ettiği şeyin hilafını bir hüküm ulaşmaksızın bunu yaparsa bu hüküm o kişinin kendisine ulaşıncaya kadar asla onun aleyhine bir şey yoktur. Eğer bu hüküm kendisine ulaşır da bunun sahih olduğunu görür. Ve bir müştehit olarak da bu konuda gerçeğin hangi yönde, yani iştahat eden konumunda olarak gerçeğin hangi yolda, yönde olduğunu bilmediği durumlarda muhalefeti mazeretli bir hata sayılır. Yani o an araştırma içerisindedir. Buradaki müştehitlikten kasıt ipli Teymiye'nin sözlerine bakın. Her kişinin müştehit olduğunu söyler ipli Teymiye. Yani bizim toplumumuzda hemen müştehit en büyük alimler için hemen anlaşılıyor. Onların hakkıdır. O ayrı bir şey de. Ama her kişinin iştahat eden konumunda olduğunu söyler ipli Teymiye. Burada yani doğruyu hakkı bulmak için. Çünkü herkes sorumludur. Farklı bir cemaattedir. Biri gelir ona te tebliğ eder. Adam bir anda dönmez. Gider araştırır sorar. Zaman alan bir şeydir. İşte buna iştihat denilir. Yani iştihat çabalayıp çaba sarf edip doğruyu en son kalbinde hükmetmesidir. İşte bu gibi durumda hangi yönde doğrunun olduğunu bilemezse bu durumda muhalefeti mazeretli bir hata sayılır. Çünkü yaptığı bu iştihadın isabet etmediği için de sevap kazanır diyor. Kadı Iyad Şifa adlı eserinde şöyle diyor. Şimdi Kadriyyat'ın sözüne geçmeden önce, ben sohbeti yaparken bir yerde hata ettim. Dedim ki, ayetlerden örnek verdik, hadislerden örnek verdik, bir hadis daha işleyip alimlerin sözüne geçeceğiz. Maalesef o hadisi işleyemeden direkt alimlerin sözüne geçtik. Hemen o hadisi alalım. Bu hadis çünkü, e, hadis ve onun açıklaması çok ilginç ve güzel. Hadisimiz şöyle, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan o şöyle dedi. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun beni işitir de ve kendisiyle gönderildiğim o şeye iman etmeden ölürse mutlak cehennem hesabından olur. Yani ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, o ...beni peygamber olarak işitir de, işittiğinde o bana iman etmezse cehennem hasabından Evet, telefon nükleer saldırı gibi geliyor. Uçak <gülüyor> moduna alıyorduk değil mi Hakan? Evet. Hepsi uçuşta. Neyse sen ne et. Kapatın telefonu, uçak modunu. Bu hadis bir şeriat gelmedikçe hükümden söz edilmeyeceğine delalet eder. Bakın bu naklettiğimiz hadis. Yine her kim olursa olsun muayyen şahıslardan biri, mutlak bir küfür işlediği zaman, kendisine onun bir küfür olduğuna dair, hücçe dikame edilmedikçe kafir olmayacağı ve azabı hak etmeyeceği bu hadiste sabit olur. <gülüyor> Bakın Kadı Iyat diyor ki, bu hadiste, yani beni işitir de, ifadesi, yeryüzünün her tarafında fıtrat meselelerini şöyle bir düşünün. Ne diyorduk? Yeryüzünde işte Amazonlardaki yerliler e, Görlant'taki Kut, Kut bölgelerindeki insanlara din ne kadar ulaştı? Değil mi? İletişim yoksa ya. Bu gibi. Yeryüzünün her tarafında denizlerdeki kara parçalarında kendilerine İslam daveti ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri ulaşmayan kimselerden İmanın yokluğu, imanın yokluğunda yükümlülüğün düşmesine delildir diyor bu. Yani oradaki insanlar e, sorumlu olduğu fıtri meselelerden sorumludurlar. Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem'in risaleti ulaşmadığı için onlar da o e, yani risaletin ulaşma yönüyle cahilliklerinden dolayı da mazeretlidirler. Yine Kurtubi Şöyle diyor: Bu hadis, sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ve emrinin ulaşmadığı kimseye ceza ve sorgulamanın olmayacağına delildir. Vma kunne muazzibina hatta nabhas rasule. Yani biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavmi azap etmeyiz. Ayeti aynı bunun gibidir diyor. Bu hadis gibi yani. Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ve mucizesi ulaşmayan kimse de kendisine bir Resul gönderilmeyen kimse gibidir. İmam ve aynı hadisin şerhinde diyor ki hadis Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesiyle bütün dinlerin nes dair delildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlardan kim beni işitirse diyor. Bana iman etmezse burada bütün dinleri nes bu. Bundan sonra diyalog, miyolok hikaye yani kendisini İslam'ın daveti ulaşmayan kimsenin mağzub sayılmasıdır. Bu hadis usulde geçtiği üzere doğru olan görüşe göre bir şeriat gelmedikçe hükümden söz edilmez diye uygulanır. Yani insana bakın bu sözü şöyle alın, şeriattan bir cüz bir parça, bir hadis, şeriattan bir cüzdür, bir ayet. Bu parça gelmedikçe Hükümden kesinlikle bir insan hakkında söz edilmez. Adama ulaşmamış çünkü sen onun nasıl hükmünü belirtiyorsun hemen lab diye kafir diye. Adama ulaşır biliyor mu bilmiyor mu ondan sonra onun üzerinde hüküm gerçekleşir. Bu bir kaidedir yani bir şeriat gelmedikçe hükümden söz edilmez diye uygulanır. Bu hadisin ee, naklettikten sonra tekrar ilim ehlinin sözlerine dönelim. Yine Kadıiyat Şifaat'lı eserinde bakın şöyle diyor. Kur'an'ı veya onun bir harfini inkar eden veya ondan bir şeyi değiştiren veya batinilerin veya İsmaililerin yaptıkları gibi ona ekleme yapan kimse de böyledir. Kur'an'ın hükmettiği şeylerden herhangi birini insanların elindeki ve Müslümanların musaflarındaki Kur'an'da bulunduğunu bildiği cahil veya yeni Müslüman olmadığı halde bakın nasıl olacakmış? Ya cahil olmayacakmış ya da yeni Müslüman olmayacakmış. Eğer cahilse, yeni Müslümansa istisna diyor. İşte inkar eden kimse olmadığı halde bu, bu bunun dışındakiler inkar eden kimse de böyledir diyor. Cenneti veya cehennemi veya öldükten sonra yeniden dirilişi veya kıyameti inkar eden kimse de böyledir. Yani buna hükmeden icma ile kafirdir. Ama cahilse, yeni Müslümansa çünkü hücçetin, bak yeni Müslüman olması ne demek? Hücçet o an ona bütün hücçet ulaşmamıştır. Adam e, Kur'an'ı tam bilmiyordur, sünnet ulaşmamıştır ya da anlamakta yeni yeni idrak ediyordur. Hepimiz ilk kitapları okuduğumuz zamanki hallerinizi şöyle bir düşünün. Değil mi? Mesela öyle cümleler geliyor ki öyle kelimeler, abi ben anlamıyorum diyor. Ben kitapçı olduğumu şimdi biliyorum. Ben anlamıyorum diyor. Adama özel sözlük veriyoruz Türkçe. Çünkü bizim dilimizi alt üst etmişler. Farklı bir tabakta sunmuşlar. Ondan sonra biz yarı cahil bir toplum okuduğumuz kitaplardan başımız ağrıyor. Çünkü ağır kelimelerle tercüme edilmiş. Yani kelimeler Arapça alıp sadece Türkçe, Latince şeklinde e, bize sesli olarak verilmiş kitaplarda. Çoğunu da an anlamıyoruz. Özellikle ona sözlük vermek zorunda kalıyoruz. Bu toplumda bakın, inanın bu toplumda farz nedir onu bilmeyen insanlar var. Farz kelimesinin ne olduğunu, ne manaya tam geldiğini anlamayan insanlar var. E sen şimdi bu adama, adam ben Müslümanım diyor, yeni de Müslüman olmamış. E bu adama şimdi hemen her şeyin hükmünü veremezsin ki, bu adama merhametli olman gerekir senin. Dolayısıyla yeni Müslüman olması onun meseleleri daha anlamadığına delalet eder. Kişinin de cehaletinin mazeretliliğe hemen hütçe ikame ulaşması değil, onun anlaması lazım. Hatta, hatta bırakın anlamayı. Anlaması da yetmiyor çünkü bazı şüpheleri de izah etmen gerekir. Adama İyyâken abudum ve iyâken estayin dersin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyi, et, etmeyiz ve Allah'tan başkasına sığınmayız. Bu ayeti anlar. Tamam ben Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğim. Allah'tan başkasına sığınmayacağım. Anlar bu ayeti. Bak çok net. Ama adam derse ki bir tanesi de çıkıp olur mu ya? Bu ayeti anladın ama sen Ali abi. Ya bana işte bir yardım etsene. Bak, Allah'tan başkasından yardım istedin. Lap diye bir şüphe getirdin. O şüpheyi de izah etmen gerekir. Bunlar bu şüphe geldiğinde adam şüpheye düşebilir. Anlaması da yetmiyor bakın. O şüpheleri de izah etmen etmen gerekir. Ondan sonra üçetik kahvesi. Onun için meselelere işte bu mesajı gönderen arkadaş gibi bakmamak lazım. Meseleler inanın gerçekten çok geniş ve Allah Azze ve Celle'nin merhameti var içerisinde. O merhamet bizde de muhakkak o merhamet bizde olmaz ama biz Allah'ın en çok sevdiği insanları mazeretli görmesidir değil mi? Bunu eğer birinci dersleri hatırlarsanız insanları mazeretli görmeyi en çok sevendir Allah. İbn-ül Arabi, bu hadisçi olan İbn-ül Arabi, bakın o şöyle diyor, bu ümmetin cahili, ve hata edeni küfür ve şirk cinsinden bir amel işlese bile, küfür ve şirk cinsinden ayırmıyor bunu değil mi? Ne oldu küfür ve şirk? itikadi meseleye girdi. Asli konular. Hem de zahiren açık olan konular. Terk edeni küfre düşüren ve onun gibi birine kapalı ve karışık gelen bir şeyi onun anlayabileceği, Net bir şekilde açıklayan bir delili göstermedikçe, bakın burada net bir şekilde açıklayan bir delili göstermedikçe cehalet ve hata sebebiyle o kişi mazur sayılır diyor. İmam Kurtubi Hucurat Suresi 2. Ayet'in tefsirinde bakın şöyle diyor. Şimdi tekfirciler delil getiriyorlar. Diyor ki, ''En tahpete amelukum ve entum la teş'urun.'' ''Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz batıl olur gider.'' Ama bak işte ameller farkında olmadan matul oluyormuş. görüyorsunuz mu? Demek ki cahillik falan şey diyor. İman kurtu bir bakın burada ne diyor? Ayetin manası insanın bilmediği halde mücerret soğut bir söz veya bir fiilden dolayı küfre girer demek değildir. Nasıl bir kafir imanı küfre tercih etmediği sürece mümin olmazsa mümin de küfrü kastetmediği sürece... Bakın mümin ne, ne, neymiş? Küfrü kastetmesi lazım. Adam küfre düşüyor ama küfrü kastetmiyor ki. Bilmiyor çünkü neyin küfür, neyin küfür olmadığını. Din olarak adama onu öğretmişler. Şimdi adam muska takıyor. Bilmiyor ki bunun küfür ya da şirk olduğunu. Bu adam bilmediği için bunu kastetmiyor. Bilse bunu çıkaran o kadar insan var. Biliyoruz bunu. İşte mümin de küfrü kastetmediği ve küfrü de tercih etmediği sürece bakın nasıl cümleler görüyorsunuz. Kastetmesi lazım, tercih etmesi lazım. İşte Müslümanların icmasıyla kafir olmaz diyor ve da haklı diyoruz. Bu da demektir ki küfrü kastetmediği halde küfür bir amel işlerse mazeretlidir ve kafir olmaz demektir. Şimdi bakın bu kadar nakil var. Bu kadar ayet, bu kadar hadis. Bu kadar ilim ehlinden de nakil var, anlayış var. İlim ehli ise aha burada bak kaynıyor. Ya bunun aksine hala bunu da direten adamları ben anlamıyorum. Ve bunun aksini direten adamların sorumsuz olduğuna da inanmıyorum ben. O da muhakkak bir sıkıntı var. Tekfirden müciz var ki bunu bu adamlar bunu diretiyor. İmam Nevevi rahimallah şöyle demiştir. Bu zamanlarda zekat farzını inkar eden kimse Müslümanların icmasıyla kafir olur. Bakın mutlak geliyor. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, cünüpluktan yıkanarak temizlenme, zinanın, içkinin ve kendileriyle evlenilmesi haram olan kimselerle evlenmenin haram, ol, e, haram olmadığı gibi herkes tarafından bilinen dini emirlerden, ümmetin üzerinde icma ettiği herhangi bir şeyi inkar eden herkes hakkında bu hüküm geçerlidir. Ancak diyor bakın. Yeni Müslüman olmuşsa henüz İslam'ın sınırlarını tam olarak bilmeyen, kimse bunlardan birini bilmeyerek inkar ettiği zaman tekfir edilmez. Bu alimler hep yanlış yazmış diye edecek var mı? Şeyhülislam İbn-i şöyle demiş. Beş vakit namaz, Ramazanozcu Kabe'ye haç etmek gibi açık ve mütevatir fazlardan herhangi birini bilerek inkar eden veya Bakın bilerek inkar eden. Bu kendi kaydını kendi koyuyor. Bilerek inkar etmesi gerekir. Veya fuhuş, zulüm, şarap, kumar ve zina gibi açık ve mütavatir haramlardan herhangi bir haramın haramlılığını bilerek inkar eden veya ekmek, et ve nikah gibi açık ve mütevatir mübahlardan herhangi birinin helal olduğunu bilerek inkar eden kimse kafirdir. Mürtettir ve onun tevbesi istenir. Eğer tevbe etmesi öldürülür. Burada bilme kaydı var bakın. Yine bakın İbn-i Teymi'ye. Bu bilinince bu cahiller ve benzerlerinden muayyen bir şahsın, muayyen bir şahıs ne demek? Evet. Şimdi bakın mutlak dediğimiz evet. zaman mesela Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'tan başkasından kim yardım ister dua ederse şirk koşmuştur. Bu cümle mutlaktır. Yani sen hükmünü belirtirsin bunun. Ağamdır, geneldir bu tamam mı? Hükmü budur bunun. Ama biz bunu şimdi aldık yukarıdan. Oku çektik, getirdik buradan bir muayyen bir şahısar Dedik ki Allah'tan başkasına dua etmek çirktir. Sen de demin dua ettin. Misal veriyorum. Allah muhafaza dua ettin. Sen hop müşrik oldun. Ya da birini gördük böyle kabrin başında. Gel bakalım seni müşrik falan tekfirciler gibi. Ondan sonra işte buna mu muayyen denilir. Muayyen ne demek? Tayin edilmiş belli kişi demek. İşte bu bilinince diyor ki bu ve benzerlerinden muayyen bir şahsın kafirlerden olduğuna hükmedecek şekilde cesaretle tekfir edilmesi caiz değildir. Muayyen bir şekilde bakın. Çünkü muayyen bir şekilde cesaret etmemek lazım. Kendini koruman lazım. O, o adam bir cahilse bir onda yoksa o, bilerek yapmıyorsa sana döner. Bu yüzden cesaret kelimesi var. Ancak onların Resul'e muhalefet ettiklerini ortaya koyacak kitap ve sünnetten nakli bir delil ile onlardan birine hüccet ikame edildikten sonra. Hüccet ikamesi ne demek? Deliller ona ulaştırılıp anladıktan sonra demek. Sonra sözün küfür olduğunda şüphe kalmazsa bakın neymiş? Şüphe de kalmayacak. Ulaşması da yetmiyor. Hemen şüphede. şüpheleri de izah ettin. Ancak o zaman tekfir edilir diyor. Muayyen bir şahıs için nasıl kaideler var? görüyoruz Bak sırasıyla. Bununla beraber bazı bidatlar bazılarından daha şiddetlidir. Bazı bidatçılarda bulunmayan iman bazılarında bulunabilir. Hiç kimsenin Müslümanlardan herhangi birine hata bile etse hatasının küfür olduğunu ona aydınlatacak bir delil getirmedikçe Tekfir etmeye hakkı yoktur. Kesin bir bilgiyle imanı sabit olan bir kimsenin şüpheyle imanı zahil olmaz. Adamın kesin olarak imanı sabit değil mi? Namaz kuluyor. Müslümanlarla oruç tutuyor. Sabit olan bir kimsenin şüpheyle imanı zahil olmaz. Bu şüphe ne? Bu adamın bilip bilmediği şüphesi. Birakis ancak hütçe ikame edilip şüphe izale edildikten sonra zahil olur. Yani deliller ulaştırılır, anlatılır. Ondan sonra bu ondaki iman zahil olur, kalkar gider. Yani küf tekfir edilir. Tabi tekfir edilir derken bu kelimeler de e, öyle herkesi tekfir edemiyor biliyorsunuz. Bu ilim ehlinin işi. Hüccetikame de yapmak da ilim ehlinin işi. Adam yani bunu her zaman söylüyoruz biz. E, bazen heyecanlı arkadaşlarımız oluyor, gençler oluyor. Ben onu anlattım diyor, anlamadı diyor. Özellikle Anne babalarda anlaşılıyor. Çocuk genç yaşta. Namaza başlıyor. Babama anlattım ben diyor. Anlamadı. Müşrik oldu. Kafir oldu. Ya dur bakalım sen adamın elinde yıllardır yetiştin sen. Bir kere zaten bir babanın kendi çocuğundan meseleleri alması hemen zor bir şey. Benim eğittiğim çocuk benden bana anlatıyor falan. Bu gibi şeyler var. Sen bir götür. Bir arkadaşlarınla tanıştır. Bir hocalarını götür. Güzel bir ona anlattır değil mi? Yani biz birçok insanları biliyoruz, hatta ben çok iyi hatırlıyorum, burada bir hocamız kendisi bize söyledi, kendisi de burada. Yani 4-5 sene boyunca adama din anlatıyor, 4-5 sene sonra anlattıktan sonra namaza başladığını söylüyor. Bir ağabey anlatsın burada. 4-5 sene ya, bu adam ondan sonra namaza başlıyor. Bir anda olmuyor ki bu işler. Evet, Şeyhülislam hikmiteymiyye rayyullahi yine şöyle dedi. Ben daima diyor hep bu görüşteyim. Benimle beraber olanlar da bu görüşte olduğumu bilir. Bununla beraber muayyen bir şahsın küfürle, fâsıklıkla, günahla itham edilmesini en çok meneden kişi benim diyor. Bakın İbn Teymiye ne diyor? En çok bu benim görüşümde olanlar da bilir, yanımdakiler de bilir. Muayyen bir şahsın tekfir edilmesini de en çok meneden kişi benim diyor. Bu tekfircilerin İbn Teymiye'nin okumasını ben hala anlamıyorum. İbn-i kitaplarını ellerinden düşürmüyorlar. Şöyle alim, böyle alim. Ahamda bu sözlere geldiği zaman yani çok ilginç. Ancak kitap ve sünnete muhalefet edeni bazen kafir, bazen fasık, bazen ati, asi olarak nitelendiren nakli bir delil ile kendisine hüccetin ikame edildiği bilindiği zaman kişi ancak tekfir edilebilir. Fasıklık ve masiyet ile itham edilebilir. Ben Yüce Allah'ın bu ümmetin hatasını bağışlayacağına inanıyorum. Bu hata haberle ve sözle ilgili meseleleri de kapsar. amelle ilgili meseleleri de hapsar, kapsar. Hepsini kapsar. Evet. İbnül i Ebil-İz el-Halifi. Bu da meşhur tahavve akidesinin şarihidir. Akide kitabı olarak okutulur bu. Resulullah İbn-i Kesir'in de talebesidir kendisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul ettiği, reddetmeyi, reddettiğini de kabul etmeyi veya yasakladığını emretmeyi ya da emrettiğini yasaklamayı. ihtiva eden batıl, bidat ve haram sözler ve görüşlerle ilgili olarak hak olan neyse söylenir. Hüküm neyse söylenir. Nasların bunlar için belirlediği tehdit kabul edilir. Allah azze ve celle nasıl tehdit ettiyse o alınır, kabul edilir. Ve bunların küfür olduğu beyan edilir. Bu görüşleri kabul eden kafirdir denilir ve benzeri şeyler söylenir. Ne buraya kadar? Mutlak bakın. Hükmü belli. Genel olarak bunun hükmü bu. Ama diyor ki belli bir şahsın tekfir edilmesine gelince ona bu şahsın tehdidi hak ettiğine ve kafir olduğuna şahitlik eder misin diye sorulduğu zaman böyle bir kimse aleyhinde şahitliği caiz kılacak bir durum bulunmadıkça biz şahitlik etmeyiz. Çünkü muayyen, bilinen bir şahsa Allah'ın mağfiret etmeyip merhamet etmeyeceğine, onun cehennemde ebedi kalacağına şahitlik etmek çok büyük bir haksızlıktır. Çünkü bu ancak öldükten sonra kafire verilecek olan bir hükümdür. Evet, yine Hidmilebiliz el-Hanefi, kitabın hükmünü reddeden kimsenin tekfir edilmesinde şüphe yoktur. Fakat karşı karşıya kaldığı bir şüpheden dolayı, Kitabın hükmünü tevil eden kimse hemen tekfir edilmez. Adamda şüphe vardır. Bakın alimler şeyi gelecek zaten o şüpheler meselesinde gelecek. Ee, mesela i̇bn Hacer el-Haythemi gibi bilinen meşhur bir alim var. i̇bn Hacer el-Askalani değil. Bu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve tevessülü caiz olduğunu söyleyen biri. Ve bunu İmam Abdülhab'ın torunu nasıl oluyorlar? Tekfir edilmez diyor. Çünkü diyor tevil onun için mazeretlidir diyor. Tevil etmiş olabilir. Hütçe dikkame edilmesi lazım. Ve tekfir edilmeyeceğini söylüyor. Ve ilim ehline takılınan bir tavır bu. Dolayısıyla yani ilim ehli için mazeretlik tevildedir bakın. Çünkü tevil edebiliyor. Bazen yanlış anlayabiliyor. Onu da korktuğundan yapıyor. Bu gibi birçok örnekler var. Adamda şüphe oluyor. Mesela bizim ben Abdurrahman Hoca'dan kendim bizzat kendim işittim. Biz sünnet inkarcılarının diyor hemen neden tekfirle itham etmiyoruz diyor. Çünkü adam diyor Allah Allah Resulü'nden gelen hadisin diyor sabitliği konusunda şüphesi var diyor. Bu şüphesinden dolayı bunu dine nispet etmekten korkuyor bazıları. Bu yüzden diyor mazeretli sayılıyor bazıları diyor. Ha bizim bunda şüphemiz yok. Niye? Çünkü biz sünnet meselelerini, hadis usulü meselelerini en çok araştırıp okuyan insanlarız. Ve bu konuda icri-i ilk açı, üç asırın anlayışını iyi bilen insanlar olduğumuz için bir gram şüphe etmiyoruz bu konuda. Hadis sabitse başımızın üstünde yeri var. Ama adam genelde sünnet inkarcılarına bakın 6 aylık, 1 senelik adamlardır hep. Daha meseleleri hiç bilmeden sünnet inkarcısı olmuşlar. tevilden dönmesi için ona meselenin doğrusu açıklanır diyor İbn İmam Şefkan'ı şöyle demiştir. Müslüman bir kimseye İslam dininden çıkışı ve küfre girişiyle ilgili hüküm vermek Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümana elinde güneşten daha açık bir delil olmaksızın haramdır. Bakın burada yine delil sadece delil denmiyor. Delil olmaksızın haramdır demiyor. Ne diyor? Elinde güneşten daha açık. Yani anlaşılabilir çok net bir şey. Yani bazı ilim ehli bunu tartışmış. Bu var yani. Şu sözlere bakmak lazım. Bu sözler çünkü çok önemli. Bazı ilim ehli diyor ki tamam delil diye ulaşır diyor. Anlamasına gerek yok diyor. Bunu diyenler var. Büyük alimler hem de. Kitapların şu an Türkiye'de basılmış olanı var. Yani bu yanlış bir anlayış. Neden? Çünkü Delilin ulaşması da yetmiyor. Bugün inanın bakın Kur'an okuyan, Kur'an ulaşmış diyor adam, Kur'an ulaşmış diyor. Kur'an'ın tercümesine bak, Allah'ın arşı istiva ettiğini değil de Allah'ın harçı istila ettiğini, hükmettiğini Kur'an'dan öğreniyor adam. Tam aksine delil oldu bu. Arapçası yok adamın. Anlatabiliyor mu? Yani sadece Kur'an tercüme ulaşması yetmiyor, onun doğru tercümesi, doğru anlaşılır bir şekilde verilmesi lazım değil mi? Çünkü sahabeden bir cemaat yoluyla rivayet edilen sahih hadislerde sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ifadeleri sabittir. Kim bir kardeşine ey kafir derse ikisinden birisi bu sıfatla sıfatlanır. Ne demek bu? Sen şimdi kalktın bir kardeşine kafir dedin, o adamda bu sıfat yoksa sana döner. Ya sen sıfatlanırsın onunla ya o, o varsa onun, o sıfatlanır. Her kim bir kimseyi kafir diye çağırır veya öyle olmadığı halde ona ey Allah'ın düşmanı derse o söz kendisine döner. <gülüyor> Bu ve bunun manasındaki hadisler Müslüman'ı tekfirde acele etmemeye ve en muazzam bir emir ve engeldir. <gülüyor> Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Fakat her kim küfre göğüs açarsa, küfürle huzur duyarsa o kişilere Allah'tan bir gazap iner, onlar için büyük bir azap vardır. Bir kişinin tekfir edilebilmesi için onun küfre göğsüne açması, küfürle mutmayın olması, küfürle sevinç duyup rahatlaması gerekir. Şer akidesinin yolcularından meydana gelen fiillere itibar edilmez. Özellikle bilmeden İslam'ın yoluna muhalefet edenlere hiç itibar edilmez. İslam'dan çıkıp küfür milletine girmeyi kastetmediği halde bir kimseden küfri bir fiil sadır olursa, onun failinin durumu da aynıdır. Fiili muteber değildir. Manasını, bakın fiili, mu, fiili itibar alınmaz yaptığı fiir. Çünkü kastına bakılır. Neyi kastediyor kalben? Muazzadisine biliyorsunuz geliyor Allah arasında secde etmişti değil mi? Burada kastı neydi? Bakın tevhili vardı. Çünkü ne yaptı? Krallara, meliklere secde ediliyor. Buna en layık olan Allah Rasulü'dür diye düşündü. İlim ehlinin icmasına göre Allah'tan başkasına secde etmek, Şirktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu tekfirle itham etmedi, küfürle itham etmedi, şirkle itham etmedi. Manasını itikad etmedi halde Müslümandan Müslümandan küfre delalet eden bir söz çıkarsa onun durumu da aynıdır. Bu söze itibar edilmez. Evet, Şeyh Abdüllatif bin Abdülrahman'ın oğulları olan Şeyh Abdullah, Şeyh İbrahim ve Şeyh Süleyman bin sehmak Bunlar Necit'li alimlerden. Bak Necit'li alimlerden de var böyle sözler. Ama Necid'de alimlerde dedim ya bahsettim. Tam aksine sözler de var. Dolayısıyla bu Necit ulemasına itibar eden böyle bir zihniyet var. Sanki başka alim yok dünyada, Suriye'de, Mısır'da falan. İlla oranın böyle kitlenen bazı bir gruplar var. Dolayısıyla oradan da tam aksine görüşler var. Onları da almaları gerekir. Bakın muayyen bir şahsın tekfir edilmesi meselesi bilinen bir meseledir. Küfür olan bir sözü söylediği zaman bu sözü söyleyen bir kimse kafirdir. Denilir fakat bunu muayyen bir şahıs söylediği zaman terk edenin kafir olacağı bir delil ile hüccet ikame edilmedikçe küfrüne hükmedilmez. Durarız seniye de geliyor bu. Şeyh Elbani, Şeyh Elbani'nin daha sonuna e, bir takım sözlerini nakledeceğiz. anlama konusunda yine silsiletül Huda ve Nur diye Elbani'nin kendisine sorulan soruları kaset silsilesidir bu, hidayet ve nur sorularıyla alakalı. Ee, onun verdiği cevaplardır bu. Orada soruyorlar, ölülere dua eder bir halde ölen kimse şayet ölülerin fayda ve zarar verdiklerine inanıyorlarsa ama tevhidin hakikatini bilmiyorlarsa, bununla birlikte bu hususa haktan sapmış alimlerden öğrenmişlerse onların hükmü nedir? Bakın, haktan sapmış alimler. Adam Türkiye gibi bir ortamda 50 çeşit fırka var. Haktan sapmış alimlerin çeşidini saysam Sayamazsın. Burada din öğrenmiş. O adama sen bu tekfirciler rüzgar gibi çıkmışlar. Önüne gelene tekfir ediyorlar. Bir merhamet et ya. Bu adamlar kimle gözünü açtı? Amcası Mulu Sofi'ymiş ona vesile oluyor. E o herhalde direkt Mastofili öğrenecek. Çoğumuzun anası babası daha yeni meseleleri anlıyor değil mi? Biz biz onlardan önce Tevhide öğrendiğimiz halde. Evet. Diyor ki Şeyh Elbani, ben derim ki bu kimseler İslam'ın rükünlerini muhafaza ediyorlardıysa fakat cahil idiseler. Kim bunlar bu Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekleyenler? Onlardan sorumlu olanlar da ilim ehlinden olanlar ve onları saptıran cahil kimseler idiyse. Bu hal üzere olan kimseler hakkında asıl olan onların Müslüman olmalarıdır. Dolayısıyla da onlara Müslüman muamelesi yapılır, Müslümanların kabristanına defnedilir. Buna onların kabirlerinin yanından geçen bir kimse, selam bu duyarın ehli olan müminlere ve Müslümanlara olsun diye kabir duasını okurlar. Onlar için rahmet okur, merhamet ve bağışlanma diler. Onların durumu ise Allah'a kalmıştır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altında kalan günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Bakın tekfir meselesinin de şu yönü var. Şimdi biz Cami imamlarının arkasında namaz kılıyoruz değil mi? Adamın, adamın gidiyor, bir, görüyoruz bir takım sofilerin cemaatlerine gidiyor. Ne bileyim bazı arkadaşlarımız var, e, günlük ilişkilerimizde görüştüğümüz. Bu insanlarla gidiyoruz aynı safta namaz kılıyoruz. Beraber bir takım e, fiillerde bulunuyoruz. Bu insanlar Allah indinde, bak tarikatçıdır, belli bir cemaate mensuptur. Allah indinde gerçekten kafirdir. Yani öyle bir hüccet ulaşmıştır ki senden benden önce birinden ya da senden benden önce bir kitap okumuştur. Gerçekten Allah indinde kafirdir. Hücceti de ikame olmuştur. Sen bilemezsin. Biz kalkarız bunun arkasına namaz kılarız. Çünkü biz ona hüccetin ikame ulaş, ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Biz onun zahirine bakarız. Bu bir usuldür. Onların şeyini Allah bilir. Biz tekfirden sakınırken kendimizi korumak için sakınıyoruz. Zaten önemli meselelerden biri bu. Çünkü tekfirden sakınıyoruz ki adamda yoksa sana dönecek. Anlatabiliyor mu? Zahirine bakarız ama adama hüccet ulaşmışsa, ilim ehlinden ulaştıran varsa bu ayrı konu. Ama biz ulaşıp ulaşmadığına da bilmiyoruz, Allah'ın elindeki ilmi de bilmiyoruz. Dolayısıyla biz ne yaparız? Zahirine bakar mesele de bunu anlamamız gerekir. Ayrıca müşrik bile ancak davet kendisine ulaştıktan sonra sorumlu tutulur. Biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ayeti buna delildir. Rabbimizin lütfu ve kullarına olan merhameti dolayısıyla kulun özrünü kabul eder. Bu hurafeci Müslümanlardan biri hak yoldan saparsa ve ortada onları uyaracak, sakındıracak ve sapkınlığından onu alıkoyacak kimse de yoksa o Rabbi katında mağazur olur. O da aleyhinde delil sabit olan kimseyi sorumlu tuttuğu gibi onu da sorumlu tutmaz. Evet, son olarak, son iki alemimizin de sözleri nakledelim. Şeyh İbni ne bu sorular soruluyor. Gençlerinin çoğunun akıllarına yerleşen, onların arasında huruç yani haricilik meselesi olan bir şüphe şu şekildedir. Bu yöneticiler kendi koydukları hükümleri kanun yaparak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Bu gençler de onların dinden çıkarak kafir olduklarına hükmediyorlar. Bunlar hakkında ne dersiniz diyor. Bu şüpheye şöyle cevap verdi. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Dinden çıkma hükmü onlara tatbik edilebilir mi? Riddet. Edilemez mi? Bu da söz veya fiil olarak irtidada delalet eden dinden çıktıklarını gösteren delilleri bilmeyi gerektirir. Onların bu delilleri bilmelerini gerektiriyor. Sonra muayyen bir şahsa bunu tatbik ederken herhangi bir şüphe söz konusu... Mudur yoksa değil midir? Yani bu fiilin ve bu sözün küfür olduğunu gösteren nas bulunmalıdır. Lakin burada muayyen şahsa küfür hükmünün tatbit, tatbik edilmesi hususu bir engel olabilir. Tekfire mani olan şeyler birçoktur. Bir Bunlardan birisi zan. Bu da cahilliktir. Bir diğerisi galeba halidir. Örnek olarak ailesine şöyle diyen bir adam hakkındaki Hadisini aklediyor. Diyor ki, ben öldüğümde beni yakın, külümü denize savurun. Zira Allah bana azap etmeye kadir olursa, alemlerde kimseye yapmadığı bir azap ile beni ce cezalandırır. Adam kendisinin yaptırılmasını emrediyor. Diriltemeyeceğini zannediyor. Bu adamın akidesinde zahirde küfürdür diye Musa Ve Allah'ın kudretinden şüphe etmiştir. Lakin Allah onun cesedini bir araya getirip ona hitap ettiğinde ''Ya Rabbi ben senden korktum'' veya buna yakın bir söz söylemiştir. Bunun üzerine adam bağışlanmıştır. Onun bu fiili tevil edilmiştir. Yani maksat ve muradı olan şeyden başkasına yorumlanmıştır. Bu adamın bir benzeri de kendisine sevinç galip gelmesiyle devesinden tutarak şöyle diyen bir adam gibidir. ''Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim'' Adam devesini çölde kaybediyor. Çölde kaybetmişim. Başka hiçbir şeyin yok. Bütün erzağın, içeceğin, suyun, her şeyin orada. Ondan sonra adam uyuyakalmış. Deve kayboluyor. Sonra devesini yakalıyor adam. Uzun bir zaman sonra. O sevinçle, ey Allah'ım diyor. Sen benim kulumsun. Halbuki ben senin kulunun demesi lazım değil mi? Sevinçten karıştırıyor. İşte bu söz küfürdür. Ama adam bunu nasıl diyor? Kastetti mi kalbiyle? Gerçekten... Sen benim kulumsun demeyimi mi kastetti? Hayır kalbinin kastına bakılır. İşte burada bu söz küfürdür lakin bunu söyleyen tekfir edilmemiştir. Zira o maluptur, Galebe çalmıştır ona. Musa aleyhisselam gelmiyor mu dağdan elinde ayetler var on emir. Sinirinden atıyor kızıyor niye şirk koşmuş. Daha bir ay kırk gün geçmemiş buzağıya tapıyorlar. Bir iniyor kırk gün sonra sinirinden şeyi atıyor. Biri Kur'an attığı zaman ne dersiniz? O an bir galebe söz konusu bakın. Dolayısıyla galebe altındadır ve sevincinin şiddetinden dolayı aslında ey Allah'ım sen benim Rabbimsin ben senin kulunum demek isterken ey Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyerek hata etmiştir. İbn-i Seymi'nin sözleri burada bitiyor. Allame Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan'a soruldu. Küfür ile vasf etmekle, vasf etmekle belirli bir şahsın küfrüne hükmetmek ve belirli bir şahsın küfrüne inanmak arasındaki fark nedir? Cevap, Allah'tan başkasına dua edip yalvarmak, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasından istikazede bulunmak, din ile alay etmek, dine sövmek gibi ameller küfürdür diye hükmetmeye gelince, bu şeksiz şüphesiz icma ile küfürdür. Ancak bunun kendisinden sadır olduğu kişi hakkında teemmül etmek gerekir. Bu kişi cahil veya tevilci ya da taklitçi olabilir. Ona beyanda bulunmadıkça küfür hükmü verilmez. Çünkü o adamın şüphesi olabilir veya cahaleti söz konusudur. Dolayısıyla üzerine hüccet ikame edilmedikçe ona küfür hükmü vermekte acele etmemelidir. Üzerine hüccet ikame olunca haline ısrarla devam ederse hakkında küfür hükmü verilir. Çünkü beyanının özrü yoktur. Son olarak Mısır'da bir fetva heyetine soru soruyorlar. Diyorlar ki misvak kullanmak, pantolonun kısa olması, oturarak yemek yemek ve içmek gibi şeylerle eğlenmenin alay etmenin hükmü nedir? Heyetin cevabı şöyledir. Burada normalde alay etmek bakın cehaleti mazeret değildir deriz. Ama burada gerçekten onun şeriattan olup olduğunu bilmesiyle alakalı. Adam onun şeriattan olduğu biliyorsa... Allah'tan ve Resuludan geldiğini yakinen biliyorsa alay ettiği anda cehalet-i değildir onun. Çünkü edemez. Ama <gülüyor> adam onun bilmiyordur. Farklı bir memleketten gelmiştir. Komik gelmiştir. O bilmemesiyle alakalıdır. <gülüyor> Eğitim cevabı şöyledir. Misvak kullanmak pantolonun kısa olması namazda parmağına hareket ettirmek ve benzeri sünnetle sabit olan müstahaplar ile eğlenen kimsenin hükmü ona bu fiilin meşruluğunu beyan edilir. Bu fiillerin sallallahu aleyhi ve sellem'in fiilleri olduğu izah edilir. Bundan sonra sabit olan bu gibi sünnet ile eğlenmeye devam ederse küfre girer. Çünkü o bu ısrarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun şeriatını noksan görmektedir. Onun şeriatını noksan görmek ise küfürlerin en büyüğüdür. Evet, bu dersin sonu sonucu olarak Selef'in gördüğünüz gibi bazı sözlerinde onlardan sonraki ilim ehlinin bazı sözlerinde Cehmiye'nin ve Kaderiye'nin veya Rafizilerin tekfiri gibi bazı fırkaların tekfiri edici sözleri geç, geç, geçti değil mi? Yani baktığımız zaman biz Selef zamanımıza Cehmiye'nin arkasında namaz kılınmaz diyor. Rafiziler şöyledir. Kaderiye küfürdedir falan gibi sözleri var. Bunlar bakın bu gibi sözler var. Dikkat ederseniz bunların hepsi mutlak tekfirdir. Bu o fırkaların mensuplarını tek tek yani o fırkaların mensup olan kimselerin muayyen olarak tek, tek tek tekfirini gerektirmez bu sözler. Çünkü o mutlak tekfirdir. Muayyen de tek tek bunun tekfirini gerektirmez. Çünkü daha önce de geçtiği gibi belli bir topluluğun veya bir fırkanın tekfiri mutlak tekfirin mertebelerindendir. Bu ise toplulukların fertlerinin bireysel olarak tekfirini gerektirmez böyle anlaşılması gerekir. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulillah. Allah hepimizin razı olsun.